İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Kuzey Doğa Derneği'nce Iğdır'ın Tuzla ilçesine bağlı Yukarı Çıyırıklı Köyü'nde Doğa Koruma ve Milli Parklar yani DKMP Genel Müdürlüğü'nün izni ve Iğdır Koç Utah Üniversitelerinin katkılarıyla yürütülen halkalama çalışmaları kapsamında kurulan ağlara puhu takıldı. Doğada bilinen en büyük baykuş türü olan ve birçok istiracı türü avlayarak beslenen puhu 11 Nisan'da aras kuş araştırma merkezince yakalandıktan sonra halkalandı. Uydu vericisi yani GPS takıldı ve doğaya geri salındı. Şimdi takip ediliyor. İstanbul'da 29 Mayıs pazar günü 34,3 derece ile 95 yılın en sıcak günü yaşandı. Mayıs sıcakları beraberinde bu rekoru getirdi. 1927'den beri yapılan ölçümlerde Mayıs ayı içinde en sıcak gün 29 Mayıs 2022 oldu. Geçtiğimiz pazar hava sıcaklığı 34,3 derece ölçüldü. 19 Mayıs 1994'te termometrelere yansıyan 33,5 derece daha önceki en yüksek dereceydi. Gördüğünüz gibi Üstüne bir derece daha gelmiş. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yani UNDP, Japonya'nın sağladığı 1,8 milyon dolar destekle Hatay'ın de hassas durumdaki denizel ekosistemi koruma yamaşlayan yeni bir proje başlattı. Hatay için iklim eylemi 3 hedefe sahip. Birincisi Samandağ'da Akdeniz'e dökülen Asin Nehri'nin getirdiği atıkları temizlemek. İkincisi mevzuat düzenlemelerinin iyileştirilmesi ve halkın eğitilmesi yoluyla Atıkların nehre boşaltılmasının azaltılması, üçüncüsü ise nehirleri tıkayan su kalitesini düşüren ve yerel balıkçılık ekonomisini tehdit eden bir istilacı tür olan su sümbülünün yayılmasının yarattığı tehditle mücadele etmek. Yerel iklim eylemi olmadan iklim taahhütleri kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur. Sözlerden ibaret diyen UNDP Türkiye mukim temsilcisi Louisa Winton. Hatay'daki yeni girişimimiz sadece Asi Nehri ekosisteminin ve nihayetinde efsanevi Akdeniz'in karşı karşıya olduğu tehditlerle mücadele etmekle kalmayacak. Başka yerlerde de kolayca uygulanabilecek uygulamalı iklim azaltım ve uyum çözümlerini test edip daha rafine hale getirecek diye konuştu. Proje deniz çöpü ve atık yönetimi konularında Japonya'nın uzmanlığı ve geçmiş tecrübelerini ayrıca teknolojik yenileri de odağa alıyor. Yeni proje... 2019 yılında hazırlanmasına UNDP'nin destek verdiği Hatayili Yerel iklim Eylem Planı'nda tanımlanan atık yönetimi ve geri dönüşümün iyileştirilmesi dahil öncelikli önlemleri ele alıyor. UNDP ile geliştirdiğimiz ve göç, çevre ve iklim konularında kentimizin dayanıklılığını arttırmaya odaklanan ortaklığımızın yeni bir aşamasına başlamaktan memnuniyet tutuyoruz, diyor. Kim? Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş. Şöyle devam etmiş. Yerel iklim eylem planımızın uygulanmasına da destek olacak bu yeni proje özellikle atık yönetimi su kalitesi ve istiracı su sümbürü ile mücadele etmek konularında çabalarımıza uluslararası teknik uzmanlık yoluyla hız kazandıracak diyor. Projenin uygulayacağı somut önlemler arasında Asi Nehri'nin denize döküldüğü yerde biriken denizel çöpün yakalanması, taşınması, geri dönüştürülmesi, Yerel balıkçı teknelerinin Samandağ kıyı sularındaki atıkları toplamak üzere ilgili donanıma kavuşturulması, gençleri sıfır atık uygulamaları konusunda eğitmek üzere, 300 anaokul ve ilkokul öğretmeni ile muhtarlara eğitim verilmesi, su sümbülünün yayılma derecesini haritalamak üzere izleme sisteminin kurulması, istilacı bitkinin nehirden fiziksel olarak çıkarılmasına yönelik tekniklerin denenmesi Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği halinde denizel çöpün kontrol altına alınması ve sıfır atık politikalarının uygulanması hakkında rehber ilkelerin benimsenmesi de bulunuyor. Finlandiya, 2035'te net sıfır emisyona, 2040'a kadarsa net negatif emisyona ulaşan ilk gelişmiş ülke olmayı hedefliyor. Net Zero Chakra'a göre yalnızca Güney Sudan'ın 2035'ten daha iddialı bir net sıfır hedefi var. Gelişmekte olan bir ülke olan Güney Sudan'ın 2030 hedefi büyük ölçüde tabii ki uluslararası finansmana bağlı. Oysa Finlandiya İklim Değişikliği panelinden bir grup bağımsız ekonomist tarafından yapılan analize göre bu hedefi belirledi. Finlandiya'nın dünyanın salabileceği 420 gigaton karbondioksitten adil payının ne olduğunu ve küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmak için 3'te 2 şansa sahip olduğu hesaplandı. Panel bu adil payı Finlandiya'nın küresel nüfustaki payına, emisyonları azaltmak için ödeme yapma kabiliyetini ve iklim değişikliğine neden olma konusundaki tarihsel sorumluluğuna dayandırdı. Bu yöntemle belirlenen ilk hedefin bu olduğu düşünülüyor. Örneğin bu analize göre... Almanya ve Avrupa Birliği 2030'ların başında net sıfıra ulaşması gerekiyor. Finlandiya Çevre Bakanı M. Makari, hedefin araştırmacılar ve iklim bilimi topluluğundan insanlarla belirlenmesinin çok önemli olduğunu söylüyor. Carly, yüksek gelirli ülkeler iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ilerici ve aktif bir rol üstlenmeli diye ekliyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.